106. konu Hazreti Peygamber'in Efsi ile Hazreti İslam'a davet etmesi. Hazreti Ali Ensar'ın faziletlerinden bahsederken şöyle dedi: "Ensar'ı sevmeyen mümin değildir, onların haklarını bilmeyen mümin değildir. Allah'a yemin ederim ki onlar at yavrusunun itina ile beslenildiği gibi kılıçlarıyla, dilleriyle ve cömertlikleriyle İslam'ı yücelttiler. Hazreti Peygamber haç mevsimlerinde çıkıp Arap kabilelerini Allah'ın dinine davet ediyordu." Onlardan hiçbiri Hazreti Peygamber'e ''Evet'' demedi ve onun davetini kabul etmedi. O Mecen, Ukkas panayırlarında, minada kabilelerin bulundukları yerlere gidiyor, onlarla yüz yüze geliyordu. Bunu her sene tekrarlıyordu. Hatta bazı kabileler kendisine şöyle diyordu. Artık bizden ümidini kesecek vakit gelmedi mi, bu da Hazreti Peygamber'in onlara çokça giderek ''Beni koruyunuz ki Allah'ın dinini tebliğ edeyim'' demesinden ileri geliyordu. Bu durum Ensar'dan bir kabilenin Allah'ın iradesine mazhar olmasına kadar devam etti. Hazreti Peygamber Ensar'a İslam'ı arz etti. Onlar kabul ettiler ve bu hususta süratle hareket ettiler. Hazreti Peygamber'i bağırlarına bastılar, yardım ettiler ve sıkıntılarını gidermeye çalıştılar. Allah onlara hayırlı mükafatlar versin, biz onların memleketine vardık. Onlarla beraber evlerinde kaldık. Onlar bizi misafir etmek için bazan kavga bile ederlerdi. Hatta bizim için kura bile çekiyorlardı. Öyle ki daha sonraları biz onların mallarında tasarruf etmek hususunda onlardan daha yetkili kılındık. Bundan dolayı da hiç rahatsız olmadılar. Sonra nefislerini peygamberlerinin uğruna feda ettiler. Salat ve selam Hazreti Peygamberle beraber onların üzerine olsun. Hazreti Peygamber, Mekke'de kaldıkça kabileleri Allah'ın dinine davet ediyor ve buna mukabil eziyet görüyordu ve sövgülere düçar oluyordu. Nihayet Allah Teala Ensardan olan bu kabileye hayrı irade etti. Böylece Rasul-ü Ekrem Akabe'de, Akabe, Mina'da bir yerin adıdır, onlarla bir araya geldi. Onlar başlarını tıraş ediyorlardı. Ravi diyor ki, Ümmü Saad'a sordum, ey anneciğim, onlar kimlerdi, bunlar altı veya yedi Medineli'ydi. Üçü beni neccardandı. Esad bin Zürare ve Afra'nın iki oğlu, dedi ve fakat diğerlerinin ismini söylemedi. Hazreti Peygamber onların yanına oturdu, onları Allah'a davet etti, onlara Kur'an okudu, onlar da Allah'a ve onun Rasulüne icabet ettiler, ertesi sene geldiler, bu birinci akabedir, sonra ikinci akabe oldu, ben Ümmü Sa'da sordum, Hazreti Peygamber, peygamber olduktan sonra Mekke'de kaç sene kaldı, dedi ki, sen Ebi Sirmakayz bin Ebi Enes'in şiirini işitmedin mi, ben işitmediğimi söyleyince, Ümmü Saad bana şu şiiri okudu. Kureyş'in içerisinde on küsür sene kaldı, Allah'ı hatırlatıyordu, keşke yardımcı bir dosta rastlasaydı, yardımcı bir dosta rastladığı zaman ise ona, Allah'ı hatırlatıyordu, Ümmü Sa'd bu şiirlerin tamamını okumuştur, nitekim bu şiirler ileride, yardım konusunda İbni Abbas'ın hadisinin bir parçası olarak zikredilecektir. Müşrikler Rasulullah'a şiddetle saldırdıklarında Hazreti Peygamber, amcası Abbas bin Abdülmuttalip, E amca, Allah dinine öyle bir kavimle yardım edecektir ki onların gözünde Allah için Kureyş'in zilleti çok kolay görülecektir. Beni, Ukkaz'a götür. Bana Arap kabilelerinin konakladıkları yerleri göster de onları Allah'a davet edebileyim. Beni korusunlar ki Allah'ın bana emrettiklerini tebliğ edebileyim. Hazreti Abbas'e kardeşimin oğlu, beraber Ukkaz'a gidelim sana kabilelerin konak yerlerini göstereyim, dedi. Böylece Hazreti Peygamber Sakif kabilesinden başlayarak aynı yıl bütün kabileleri teker teker gezdi, birinden çıkıp ötekine gidiyordu, ertesi yıl ki bu da Allah'ın, davetini, İslam dinini, ilan etmesini emrettiği yıldır Hazreti Peygamber Hazrek ve Efsi 6 kişiyle bir araya geldi, onlar şu kişilerdi.